Merhaba, Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün Rumi Su markasının kurucu ortağı, tasarımcı Pınar Yeğen'le beraberiz. Tekrar merhaba, ben Eylem. Nasılsınız Pınar Hanım? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim, sağ olun. Biraz aslında yaptığımız işlerden Bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii yani ben 2013 senesinde kardeşimle beraber Rumisu markasını kurduk beraber. Dediğim gibi o zamandan bu yana e, illüstrasyonlarımızı aksesuar olarak değerlendiriyoruz, e, ipeye, kotona, farklı malzemelere basıyoruz ve bu şekilde paylaşıyoruz. E, bu illüstrasyonlu olan e, işlerimi e, beraber paylaştım platform. Onun dışında da ayrıca seramikle çalışıyorum. Seramikle daha çok üç boyutlu bir şekilde çalışıyorum. Heykeller yapmayı çok seviyorum. Genelde non-functional yani hani fonksiyonel olmayan işte köpek heykelleri, kadın heykelleri tarzı şeylerle uğraşıyorum diyebilirim. Nara Hanım bir süredir de kasvetli bir hava var dünyada. Çok kötü haberler alıyoruz, ölümler var, belirsizlik var önümüzde. Siz bir sanatçı olarak nasıl etkileniyorsunuz bu durumdan? virüs hayatınızda neler değiştirdi? Mesela Instagram'da takip ediyorum. Uzun süre evinize gitmediniz galiba değil mi? Evet ben pandemi süreci başladığında kendimi evde karantinaya almak yerine atölyede karantinaya almayı tercih ettim. Atölyeme bir yatak <gülüyor> taşıyıp e, tamamen orada kaldım bütün süreç boyunca. E, çünkü üretebilmeyi istedim yani bu süreçte. E, evde o tam olmayacaktı, seramik fırını evde olmadığı için. Oradan çalışmaya devam ettim. Yani bir yandan tabii ki haberleri son derece yoğun bir şekilde takip etmeye e, çalıştım. Özellikle ilk başlarda yani hani bütün o rakamları işte her gün... E, yayınladıkları işte bugün e, kaç vakalar bugün kaç vefat oldu vesaire tarzı rakamları ama sonra bir süre sonra bunun beni çok e, negatif etkilediğini fark ettim tabii ki bunun her zaman bilincindeyim ve durumun ne kadar ciddi olduğunu yani durumu hafife alıp hani karantinadan çıkmak değil de e, bu rakamları gün be gün hani her dakika e, çok titizce da, yani hani da, takip etmenin bana bir şey katmadığını e, benim, e, kaygımı daha fazla arttırdığını ve e, üretebilme yeteneğimi azalttığını fark ettim. O yüzden o rakamları en azından takip etmeyi bıraktım. Ve kendimi tamamen çamura verdim. E, o süreçte yani hani hakikaten yaptığım, e, yani uğraştığım e, işler beni e, bir nebze kurtardı e, diyebilirim. E, yani Çamur terapisiyle geçirdim günlerimi bir anlamda. Elektriği alanda bir şey değil mi çamur? Biz şeyle evet. hayatı içinde bundan mahrum kaldık ama sizin harika bir şeyi bununla uğraşmanız. Evet yani başka bir meditasyon şekli diyebilirim çamurla uğraşmak. Bir şeye şekil vermek, bir şeyi sıfırdan yaratmak. Somut bir şeyi ortaya çıkartabilmek. Hani herhangi bir kütleden onu yani hayal ettiğiniz bir şeye dönüştürebilmek. Çok büyük bir eğlence ve tatmin aynı zamanda. Yani bunu normalde hani daha yavaş bir tempoda e, yapıyordum. E, pandemi sürecinde bu biraz e, hakikaten neredeyse 7-24 bir hal aldı atölyede olmamın verdiği e, olanakla da. Yani hani uyumak ve çamurla uğraşmaktan başka bir şey yapmadım diyebilirim. Yani ben kaygılarımı o şekilde, e, yani, e, o şey kaygılarımı o şekilde baş ettim bir anlamda. Böyle evden çalışan kişiler de ofisle ev ayrımının biraz kaybolduğundan bahsediyor. Siz direkt atölyede yaşayınca o ayrım kayboldu mu, rahatsız etti mi? Bu size yoksa iyi mi geldi? Ben de zaten yani hani yaptığım işin natüresi itibariyle o ayrım baştan yoktu. Dolayısıyla pek bir şey değişmedi o açıdan. Yani hani dokuzdan beşe ofise gidip ondan sonra hani fişi çekebilen bir insan hiçbir zaman olmadım. Yani hayatım ve işim bir arada. Yani hepsi bir sınır yok. Bu iyi midir, kötü müdür? Tabii onu bilemem. Ama e, dolayısıyla yani pandemide yaşadığım e, süreç benim için yeni bir şey değildi. Yalnızca dediğim gibi yani bunu böyle bir adeta hani durmaksızın yapmak herhalde benim böyle bir kaygılı bir sürecimin yansımasıydı. Çünkü genelde hani daha yavaş yavaş yaparken yani bir şeyi bırakıp bir şeyi almak, bir şeyi bırakıp yani boş kalmamak ve e, düşünmemeye odaklı bir süreç geçirdim diyebilirim enteresan bir şekilde. Sanat bir anlamda da aslında e, bu tür belirsizlik dönemlerinde en iyi başa çıkma yöntemlerinden biri. Sizin pandemi döneminde gerek sanatla olan ilişkinizde gerekse sanatsal üretim sürecinizde değişiklikler oldu mu? Yani uzunca bir süre atölyenizde kaldığınız için bu, hem bu üretim sürecinizi hem de e, sanatın kendiyle kurduğunuz ilişkiyi dönüştürdü mü? Yani çok uzun süredir yapmak istediğim, üzerinde çalıştığım eskizlerini yaptığım ama... Üç boyuta dökemediğim pek çok şey vardı. Onları yapabilmem için bana fırsat tanıdı diyebilirim. Hatta böyle yani aman bu süreç hani netice itibariyle hepimiz bir gün biteceğini biliyoruz. Biliyorduk hoşundan beri. Aman bu süreç bitmeden onları yap yapayım, ortaya çıkartayım gibi bir şeye girdim sanırım. Kendimle yarışa girdim. O yüzden dediğim durmaksızın çalıştım. Ve bazı konularda normal hayatın koşturmacasında yetişemediğim, yeteri kadar derinleşemediğim konularda derinleşme imkanı verdi bana. Yani kafamdaki bir üç boyutlu görseli hani beş kere, altı kere, on kere deneyebilme fırsatı verdi arka arkaya. Normalde yani olmayan bir lüks bu benim için. Çünkü dikkatim sık da değişir bilmiyorum. Hani bir şeyi iki üç kere deneyip arkasını bırakan bir insandım. Bu pandemi sürecinde şeyin zevkine ulaştım yani hani bir şeyi on kere, yirmi kere hatta şimdi herhalde değiştirmem diye düşünüyorum bunu ee, aynı temanın üzerine gidebilmek çok büyük bir keyifmiş onu keşfetmene e, olanak tanıdım bu süreç evet, Pınar Hanım sanatsal üretiminizle ev yaşantınızın iç içe geçtiğini söylediniz ya buradan şanslı karantina deneyiminizi de merak ediyorum ona bağlamak isterim sosyal mesafe kavramı hayatımıza girdi bir yandan da sosyal medyada takipçilerle kurduğunuz bir ilişki var iletişim var Sosyal mesafeyle, sosyal medyadaki ilişkiniz de üzerinden sizin için ne anlama geliyor? Bunları üzerine düşündüyseniz paylaşabilir misiniz? Tabii yani hani atölyemin olduğu mekan itibarıyla hani atölyemi paylaştığım kişiyle beraber esasında pandemi sürecini geçirdim diyebilirim. Ailemi görmedim ama beraber seramik çalıştığım Tülin Bozüyük'le her gün bu süreçte görüştük. Yani ben aslında karantinaya yani bir aile olarak hani girdim dersem evet Seramik kardeşim, e, Tülin'le beraber girdiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla hani sosyal mesafe evet tabii ki koruduk yani hani atölye içerisinde bile koruduk bunu. E, ama kendimi hiçbir zaman izole ya da yalnız hissetmedim bu süreçte. Ve de aynı şekilde Arif Paşa apartmanında atölyem benim. Bina içerisinde pek çok sanatçı yaşıyor. Onları da yani uzaktan da olsa görebilme imkanım olabildi. Ve paylaşımlarda bulunabilme imkanım oldu Dolayısıyla hani sosyal izolasyon yaşamadım. Sosyal mesafeyi ciddi bir şekilde yaşadım. Paylaşımlarım dolayısıyla hem yani... Yani uzaktan da olsa, iki metreden de olsa görebildiğim bu kişilerle oldu. Hem de hakikaten hayatımız biraz daha yavaşladığı için e, eskiden kullanmadığım hani e, sosyal medyayı daha rahat bir şekilde kullanabilir. E, kendimi orada daha rahat bir şekilde ifade edebilirken buldum kendimi. Bu da çok tatlı oldu tabii yani hani pek çok yeni arkadaşlık gelişti ben paylaşımlar yaptıkça e, hani e, hakikaten bana geri yazanlar, geri bildirimler, başka insanların da bu süreci nasıl yaşadığını, deneyimlediğini görebilme imkanı tanıdı bana. Yani bazı şeyler paylaştıkça güzelleşiyor hakikaten. Pek çok kişi hani e, benim yaptıklarımdan ilham alarak kendileri de oturup bir takım şeyler yaptıklarını benimle paylaştılar. Hatta onların fotoğraflarını attılar. Onlar çok keyifliydi. Onlar üzerinden konuşabilmek. Yani hakikaten daha önce yaşamadığımız normal yani kuş dururken, yani normal hayatın şeyinde ben bu kadar paylaşım yapmayı başaramıyordum açıkçası. Yani hayatı yaşamaktan paylaşmak öyle bir şey. Zaman kalmıyordu. Bu süreçte o oldu. Onu ilk defa deneyeyim dedim. Bir de çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir olaydı bu. Sokak hayvanlarını da çok paylaştınız. Evet avlumuzda çünkü bayağı bir kedi besliyoruz, bakıyoruz. Çok tatlılardı. Evet, onlar da bize eşlik ettiler. Ama her zaman çok severim zaten yani her türlü hayvanı. Bayağı da bir ilham kaynağılar benim için. Bir yandan da şeyi merak ediyorum aslında Pınar Hanım. Bu dönem özellikle ekonomik açıdan ele aldığımızda pandeminin sanatçılar ve sanat Mekanları üzerinde çok da büyük etkisi oldu. Ne yazık ki çok da pozitif bir etki değildi bu. Ee, siz de biraz önce bahsettiniz ama bu dayanışmalar aslında birlikte yakın çalıştığınız, sanatsal üretim yaptığınız kişilerle bir dayanışma içerisine gelebilme şansınız oldu mu? Ya da bu dönemde başka e, sanatçılarla e, ya da işte sanat mekanlarıyla herhangi bir e, bir araya gelme durumunuz var mıydı? Online platformlardan ee... tabii. Yani o konuda pek bir şey yapmadık açıkçası, pek bir hareket e, gerçekleştirmedik. Yani gerçekten pandeminin e, yani sanat ve işte sergiler üzerindeki etkisi nasıl olacak uzun dönemde hiç bilmiyorum. E, hiçbirimiz bilmiyoruz. Pek çok şey e, sanal ortama taşınacak herhalde diye düşünüyorum. Sergiler olsun. Zaten müzeler buna başladı yani pek çok müze biliyorsunuz pandemi döneminde tırnak içinde kapılarını açtı herkese. Ben de bundan bayağı bir nasiplendim yani geceleri hakikaten e, oturup telefonumuzdan müze gezebilir hale geldik. Çok hoşuma gitti yani mesela bu durum. Aynı şey pek çok sanatçı için de geçerli olacak diye düşünüyorum. Yani bu süreçte pek çok e, paylaşım yapıldı, sizin de gözünüze çarpmıştır. Hani böyle bir pandemi dönemini işte hani seyredecek bir şey olmadan, okuyacak bir kitap olmadan yine ya da bakacak hani e, güzel görseller olmadan atlatabilmemiz imkansızdı. Yani sanatın hayatımızdaki önemi ve rolünü biraz daha iyi kavradık hepimiz diye düşünüyorum. Yani bunun farkında olmayan kişiler de bunu fark etti yani işin içerisinde olmayan kişiler de. Dolayısıyla yani hani belki kısa bir dönem evet sanatçılar bir zorluk yaşayabilir belirsizlik sürecinde. Ama en nihayetinde hakikaten bunların çözüleceğini ve her şeyin tekrar yerli yerine oturacağını düşünüyorum. Güzel söylediniz, umut verici bir konuşma oldu. Ben de Firda Kavlo'nun evi 24 saatliğine online ziyarete açılmıştı. Onu evet, muhteşem değil mi? Çok güzeldi. Kuin şatları ala ala gezdim yani. Evet. Efendim? Kuin şatları ala ala gezdim diyorum. Evet. evet. Çok keyifliydi. Evet, evet, çok güzeldi. Çok güzel bir sohbet oldu Pınar Hanım. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Böyle güzel bir girişim başlattığınız için iki kadın girişimci olarak tebrik ediyorum sizi. Çok Devam teşekkür ederiz. Ya. Sağ olun. Karantina belleğinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere diyelim öyleyse. Hoşçakalın.